Ses işgali altındaki kulaklarımıza rağmen Bismillah, Alhamdülillah yaşadığımız toprakların tamamına yakın bölümünde hatta bir iki hanenin bulunduğu köylerinde bile Allahu Akbar ile başlayan Allahu Teala'nın en büyük olduğunu ilan eden ezanımız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 Yürekten gelen duygularımızda Rabbimizden niyaz ederiz. Çünkü zira onlar yeniden e, bir hükümranlık yakalayacak olsalar, bütün hile ve dolamazlıklarıyla herhalde yapacakları ilk iş bu sefer minareleri de kökünden yıkmak olur. Kimse o dönemler geçti filan dememelidir. Neden? Çünkü Endelüs'e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 cübbesini, şalvarını, sarığını takıp camiye, köyün camisine giden insanlar olmak, camiye namaza gittiğini göstermekten bile korkutulmuş dedelerin torunlarıyız. bu abimiz ama yani 2000'li yılların başında doğmuş. Herhangi bir Müslüman yoktur ki dedesi bu badireyi yaşamamış olsun.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 e, İslam'a yeniden hayat gelen, canlılık gelen bir simgenin adıdır ezan. Allah ezanımızı kıyamete kadar paydar eylesin, kulaklarımızdan o mübarek sesi eksik etmesin. Ezanın fıkına gelince, ezan okuyan Müslüman sayısı çok değildir. Neden? Çünkü ezan okunan bir de namaz kılan Müslüman ya camiye gidiyordur,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 e hyâ ala sıla, hyâ ala felâhten sonra kad kıamatis salâh ilavesi var. Kad kıamatis salâh. Haydi namaz başladı şeklinde bir ilave var. E, i̇kâmet de aynen namaz gibi e, ezan gibi ezan gibi e, sünnetlerdendir. Namazın sünnetidir. Lakin ikâmet namazın farzının başlangıcına dair bir sünnettir.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 ikamet. Biz diye Türkçe'de kullanıyoruz ama aslı ikamet. Farzı ikame etmek. Yani oturan cemaati farza kaldırmak anlamında ikamet deniyor. Biz bunu Türkçe telaffuzunda bu anlamda kullanılmadığı için kamet diye tercüme ediyoruz. Mesela ne zaman biz camide oturduk müezzin kâmet getiriyor. E cemaat ne zaman kalkıp kâmetle beraber namaza hazır olacaklar? Bu bile belirlenmiş. Eğer camide imam cemaatin önünde duruyorsa hayy ala salah hay sala derken kâmet de müezzin kalkar cemaat farza hazır olur.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 Bu da tabi bir disiplin e, meselesi ya da dini e, anlamadaki ciddiyetimize bir örnek olarak denebilir. Ezan şimdi e, devletin tayin ettiği görevliler yani müezzin olan ya da o yoksa imam olan kimseler tarafından okunuyor ama ezanda e, akıllı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 Vakit de şimdi kolaylaştı. Takvimler var. Ee, kol saatlerinde bile namaz vaktinin girdiğine dair sinyaller gelebiliyor. Ee, ezan vakti takvimlerde bellidir. Ee, bunları şu şekilde belirtelim. Sadece sabah namazının vakti takvimlerde sabah namazı diye yazmıyor. Sabah namazının vakti takvimde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 Şimdi öğlen namazı saat 13'te oluyor diyelim. Sabah namazını da kılamayan bir Müslüman, henüz öğlen namazı vakti gelmediği için saat 11'de, 9'da e, sabah namazını kılabilir mi? Kılamaz. Neden? Çünkü güneş 2.0620 yazıyorsa, 0620'den sonra e, sabah namazının vakti bitti demektir. Ondan sonra ne zaman kılınırsa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 İkamette ise seri okumak sünnettir. Ezan da kıbleye dönmekte sünnettir. Hayye alessa hayye alel ayaklarını çevirmeden sağa dönerek hayye alessa sola dönerek hayye alel demek sünnettir. Şimdi belki gerekmiyor gibi. Çünkü bu sağdakiler de soldakiler de duysun diye yapılıyor ama e, normalde bu sünnet olduğu için insan mikrofonla da ezan okusa sağa doğru dönüp sala sola doğru dönüp hayal felâ demesi sünnete ittiba etmek bakımından önemlidir. Müezzin olacak kimse devletten yetki belgesini aldı. Devlet açısından müezzinlik sertifikası var demektir. Lakin fıkıh olarak müezzinde biz erkeklik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 da mesela hu sesi bir Arapça grameri gereği öyledir. Bilal'in okuduğu ezan odur. Ekbar ve e sesi de bir gramer gereği. Akbar yapıldığı zaman bu. Akbar. İngilizce yazılmış gibi okunduğu zaman mesela akbar Arapça sadece fonetik olarak değil gramer olarak öyle olmadığından o ezan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 Uyuşuk makamdan da ezan okurken Allah'tan haya etmelidirler. Yani hayy sala namaza gelin demektir. Gelmeyin gelmeyin der gibi o anlamda uyuşuk uyuşuk esneye esneye ezan okuyanlar utanmayacaklar mı kıyamet günü? Bilal'in girdiği cennete girmeye. Eğer bir insanın sesi de güzel değilse o müezzin olmamalı.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 Hayyye alel felâh derken de La hevle ve la kuvvete illa billah der Allahu ekber deyince Allahu ekber La ilahe illallah deyince La ilahe illallah der Sabah namazının ezanında Bir ilave vardır Hayyye alel salâh Ve hayyye alel felâh tan sonra müezzin Sabah ezanında Es salâtu hayrun minen nevm der Namaz uykudan hayırlıdır. Bu yani bizim ilavemiz değil tabi. Sünnet böyle. As-salatu hayrun minneum. Bunu e, söylediğinde müezzin, bunu duyan duyan mümin de hani ezanı tekrar ediyor. Sadakta o berert, sadakta ve berirte de şu söylenir. Sadakta o diye ilave eder. Yani mü, mü, müezzinin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 āti Muhammeden el vesilete vel ve Bu ezan duasıdır. En kısa ve en yaygın e, sahih hadislerdeki ezan duası budur. Bunu da bir yolla ezberleyip ezandan sonra okumak sünnettir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunu okuyana eee